Adam otu dedikleri şey patates yumrusuna benzer. Şöyle boğum boğum uzanan, griye çalar, kabuklu, ormandan devşirilen bir bitki kökü. Bıçakla kesiver, özü beje yakın, beyaz. Kesilen yerden süt gibi sıvı damlıyor. Kazıyorsun kazıyorsun, kırpıntıları elinle topla, şöyle parmaklarının arasında ovala, yumuşak yumuşak. Az sonra mübarek merhem gibi oluyor, gibisi fazla, bildiğin merhem. Bunu artık dizine ağrıyorsa dizine, beline ağrıyorsa beline süreceksin. Ağrılara birebir. Adama batmış biraz, bilumum ağrılı hastalıkları sıralamış. Romatizma, siyatik, lumbago, bel fıtığı, karın ağrısı, baş ağrısı, liste uzayıp gidiyor. Sakallı, iri yarı bir adam. Ceketine yakasız gömleğine, yeleğine, şalvar kesimi pantolonuna, mestli lastikli ayaklarına, Başındaki yün beresine bakanlar hacı diyor. Oysa adam henüz hacca gitmemiş. Ağrıyan yere süreceksin bunu. Az sür ince ince sıvıyacaksın. Öylece bırak. Bu mübarek deriden içeri girmeye başlar. O sürdüğün yer kızardıkça kızarır sonra kabarır. Bırak kabarsın elleme. İlaç bu ilaç. Ellemeyeceksin. Uyunca gideceksin. Seni bir kaşıntı tutar. Aman ha, sakın kaşıma. Kaşırsan bu sefer acımaya başlar Sen kaşırsın o acıtır Sen kaşırsın o acıtır Öyle ki artık acıya dayanamazsın Bak demedi deme Kaşımayacaksın O şimdi deriden içeri girdi ya Ağrıyan yeri buldu ya Kızdırır ısıtır yumuşatır Bir zaman geçtikten sonra ağrıyı alır çıkar Vay be Ne sandın ya 40 yıldır satıyorum ben bu mübareyi Yalanım yok Denenmiş bir şey Kitaplarda bile yazar. Doktora ilaca avuç dolusu para döküyorsunuz. Ne menfaati var? Hiç. Doktora gelince ver parayı. Yahu bize de yazık bir arkadaş. Biz dolandırıcı mıyız yani? Bak şurada abdestliyim. İnan yalanım yok. Bu da bir ilaç yani. İlaçlar neden yapılıyor? Hep bunlardan işte. Ottan, kökten. Sürersin bakarsın. Menfaatini görün de göremem de. Aynen ilaç gibi. Adam böyle her gelenin yüzüne karşı hacı hacı demesinden hem memnun hem muzdarip. Yahu hacı hacı diyorlar, bize nasip olmadı daha. Kurban olduğum Allah elbet nasip eder inşallah. O zaman lafta da yerini bulur diyerek hac için para biriktiriyor. Hadi şu mübarek adama bir koltuk çıkalım, ona şu karşıki çarşının köşesinde bulunan kiralık boş dükkanı tutalım. Tutalım evet, oraya bir güzel yerleşsin. Şu günlerde moda haline gelen şifalı otlardan bir çeşit düşsün. Yanına baharat katsın, işini büyütsün, paraları destelesin. Destelesin. İş ve para. İş ve para. Adamı öyle bir derinden kavrasın ki hacca falan gitmeyi unutsun. Araba almaya kalksın, triplex bir villa yaptırsın. Olmaz. Şu anlattığımız masala yakın bir hikaye bile olsa herife bu kötülüğü yapamayız. Ne hakkımız var değil mi? Bu kötülük bizi bozar. İyisi mi? Bırakalım kendi haline. Adam otu sata sata haç parasını biriktirsin. Biriktirir, biriktirir. Sonra da aslanlar gibi gider hacca. En hakiki bir hacı olur. Dokunmayalım. Zaten yanı başına çöreklenmiş köse ona hiç tat vermiyor. Her gelen müşterisini ayatmaya çabalıyor. Olur olmaz laf atıyor. Aynı yaşta sayılırlar belki ama köse köse olduğundan Ve adam otu satan adamın da sakalına vakitsiz kır düştüğünden köse daha genç gösteriyor. Atıyor inanmayın. Boş konuşuyor boş. Paranıza kıymayın. Kıyacaksanız buraya buyurun. Bakın Fen'in son harikası. Bunu ben ta Çin'den getirtiyorum. Çin'den. Yerli mallara benzemez bu. Çin vikisi. Ağrılara kesin çözüm bu. Şu küçümen kutuya bakın. Tıpkı Çinlilere benziyor. ''Onlar kadar marifetli. Baş, diş, nezle, grip, romatizma, siyatik, bel ağrısı, diz ağrısı demez şüp diye keser. Bırakın şu koca karı ilaçlarını. Çin vikisi bu. Fen'nin son harikası.'' diye pesperdeden makinalı tüfek gibi konuşuyor. ''Bir ses bozukluğu var köse de. Gıtlak kanseri midir, nedir?'' dediğini anca kendi duyuyor. ''Bu sebepten olsa gerek koca bir kartona.'' Çin Vikisi diye yazmış Altına hastalıkları sıralamış Hacı onu pek önemsemiyor Bir sıkımlık canı var zaten Hem 10 müşterinin 8’i Hacıya geliyor Dalaşmaya değmez Dalaşma bir yana Hacı Köse'yi kolluyor bile Ona dürüm ısmarlıyor Ayran içiriyor Köse'nin eli sıkı elini cebine attığı yok Hacıya göre Köse Oracıkta yan yana durdukları Bir dükkan komşusu Bir can yoldaşı Şu üç günlük dünya için dalaşmaya değer mi? Gülüp geçiyor. O gülüp geçe dursun aniden ortalığı bir sessizlik kaplıyor. Ancak pazar esnafının fark edebileceği bir sessizlik. Fırtına öncesinin kıpırtısız, bunaltıcı sıcaklığı çöküyor. Sonra bir esinti, verileri ürperten tüyleri diken diken eden bir esinti. Kuşlar cıvıltıyı kesiyor, yapraklar tedirgin bir kıpırdayışla titreşiyorlar. Herkes durup dikiliyor. Avcı kokusu almış, av gibi endişeli bakışlarla etrafı kolaçan ediyor. Ne oluyor? Ne olacak? Zabıta baskını mı var? Polis mi geliyor? Hayır, bu pislik ateşin ayak sesleri. Yaklaşıyor. Ve tüm pazar esnafının ensesinde onun pis nefesi. İki yanında iki iri yarı adam. Adamlar siyah uzun pardösüler giymiş. Gözlerde siyah gözlükler. Ateş beyazlar giymiş. Beyaz takım elbise, beyaz ayakkabılar, kırmızı bir kravat, parmaklarında yüzükler. Adamları pala bıyıklı esmer. Bu bıyıksız, kirli sarı. Her üçü de bir örnek beyzbolcu şapkası takmış. Şapkanın alınlığında ateşin simgesi bir tutam alev, kızıl kızıl yanıyor. Ne bu? Film mi çekiyoruz? ''Bunca kostüm, aksesuar.'' ''Yoo, ateş abimizin tarzı bu. İmaj yapmış biraz.'' ''Ne işi var bu herifin burada?'' ''Pazarın haracını toplamaya gelmiş.'' ''Yok ya.'' ''Öyle abi, haraç vermeden pazar kurulur mu?'' ''Hani bu haracı polis sabıta topluyor diye sızlanıyordunuz?'' ''Onlarınki haraç sayılmaz abi, aidat, bir nevi aidat.'' ''Hem onlar insaflıdır. İşte içlerinden bir iki çürük çıkar o kadar.'' Ya bu, bunu Allah düşmanımın başına vermesin. Pislik ateş ağır adımlarla hatır sora sora ilerliyor. Adamları parsayı topluyorlar. Herkes göz olan biteni izliyor. Ama izlediğini çaktırmıyor. Hürmetler ateş abi. Ne haber dolmacı, nasıl işler? de iyidir abi. Çöz bakalım bir iki. Midye dolmacı kabuk içinde dolmayı hazır ediyor. Ateş sadece ağzını açıyor, peş peşe üç 5 tane yuvarlıyor. Oh, beğendim, aferin. Boğaz vapuru gibi bir sağa bir sola uğruyorlar. Piyangocuyu, diş beyazlatıcı satan adamı, penyeciyi, hırdavatçıyı geçiyorlar. Hırdavatçı biraz mırıldanacak oluyor, ateşin adamlarından biri derhal boğazına sarılıyor. Kimse dönüp bakmıyor. Aman beni şahit yazarlar, başım belaya girer endişesi. ''Yahu burası garibanların, güçsüzlerin, yalnızların, fukaranın, bir dayanağı, güvencesi, dostu, dayısı, sülalesi, torpili olanların pazarı değil ki. Kalkıp da direnen olsun. Yoksa kolay mı pazarcının tezgahına el uzatmak? Valla anında toz ederler adamı. Pazarcı takımı aşirettir, kalabalıktır. Gözü karadır, zırnık koklatmaz böylelerine. Meğer ki gelen hakiki mafya olsun.'' Bu işte adı üstünde pislik. Zavallı adamları bulmuş, tepelerine binmiş. İnanmayacaksınız ama, yeminle söylüyorum, dilencileri bile es geçmiyor. Koca kara ağacın altında sigaracı var. Adamıdır bunun. Ateş önce onun yanındaki tütsücüye uğruyor. Tütsüden bir derin nefes çekiyor. Sonra kokucuya yanaşıyor. Açıyor ceketini, yeleğini... Kokucu fıs fıs enjektörüyle bir güzel koku püskürtüyor bura Oh! Sonra bir yarım baş hareketiyle sigara satan Karayağız delikanlıyı oracıktaki telefon kulübesine çağırıyor. Kulübede haftalık hap hesabını, sigara hasılatını konuşuyorlar. Onlar orada konuşa dursun, pazardaki üç korsan kaset tezgahını kontrol eden yamri yumru adam da onları kolluyor. Az sonra sigaracı çıkacak, buna sıra gelecek. Korsan kaset hesabı, porno işi onunla görülecek. Bunlar pazarın imalları. Hesabı iyi tutmak lazım. Çünkü dedik ya, pislik ateş de netice itibarıyla bu alemde bir aparatçık. Onun üzerinde nice kalın adamlar var. O da onlara hesap vermek zorunda. Hap, kaset, esrar dışında kalan haraç tutarı yukarıdakilerin ateşe hediyesi. Böyle geçiniyor artist. Korsan kitapçıları geçiyor. Onların teşkilatı farklı, ateş onlara dokunmaz. Üst geçidin merdivenlerine varınca, sağ köşeye tünemiş boyacıya ayağını uzatıyor. Boyacı saygıyla ve olağanüstü bir gayretkeşlikle, ayakkabıların tozunu alıyor, rugan ayakkabıların. Ardından öteki köşeye uğruyor ateş, orada da tartıcı var. Basküle tırmanıyor. Ooo kilo almışız be! Yanındaki gorillere sesleniyor. Hoop! Kilo almışız dedik. Goriller aynı anda sırıtarak, yarasın abi diyorlar. Ateş onlara tiksinerek bakıyor. Yarasınmış. Allah'ın ayıları. Ulan kilo bizi bozar, karizmayı çizer. Bilmiyor musunuz bunu? diye çıkışıyor. İki goril gerçekten bir şey anlamadıklarını belli eden bakışlarla birbirini süzerek susuyor.